İsa'nın tanrısı ve adı övülmüş olan cihanın beklediği son peygamberin tanrısı. İnsanları hidayete erdirmek için insanların içinden peygamberler çıkarmıştır. Allah bütün zalimlerin cehennemde geleceğine söz vermiştir. Ve cehennem kutbalasları için korkmuş bir yerdir. Hamd. <Gülüyor> Yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'a. ve selam yeryüzünün efendisi, lider ve önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun paha kainesine, ashabına ve kıyamete dek Allah yolunda mallarını ve canlarını satan şehidlere olsun <murs> Azmuna azmul uba Elhamdülillahi rabbil Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim 2. Bölüm Allah Korkusu Ebu Leys radiyallahu anh der ki Allah-u Teala'nın yedinci kat kökte melekleri vardır. cenab Hakk'ın onları yarattığı andan beri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 Allah'tan korkup o günahı terk etmem sebebiyle beni affetti diye cevap verir. Yine hikaye edilir ki İsrail oğulları içinde çoluk çocuğu kalabalık abid bir kişi var idi. Bu kişi darlığa düşerek çocukları ile açlığa duçar oldu. Çocuklarını doyuracak bir şeyler istemek üzere karısını dışarı gönderdi.